Şimdi büyük alim Nazım Muhammed Sultan'ın rahimahullah Şerh Erba El Erba'gin El Nawawiye isimli kitabının dördüncü hadisinin metnini ve şerhini okumaya başlayalım. A'uzu billahi min ash rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dördüncü hadis. İnsanın yaratılışı ve son hali. Elhadis-i Rabia. Etvarul khalqil insan ve khatimetuhu. An Ebi Abdurrahman Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu, kal...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 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Abu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhüden dedi ki doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı Sizden her birinizin hılgatı annesinin karnında 40 gün süre ile nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, yani sülük gibi yapışkan ve kan emen bir kan pıhtısı şeklinde olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, yani bir çiğnemlik et haline gelir. Öyle olur. Sonra ona bir melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu dört hususu yazmakla emrolunulur. rızkını, ecelini, amelini, bedbah mı, mutlu mu olacağını, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah Azze ve Celle hakkı için, hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse, cennet ehlinin ameli ile amel eder. Nihayet kendisi ile cennet arasında ancak bir arşın kalmışken, kitap, Kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve o da cehennemliklerin ameli ile amel eder. Böylelikle oraya girer. Ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameli ile amel eder. O kadar ki kendisi ile cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer. O da cennet ehlinin ameli ile amel eder ve cennete gider. Bukhari Kader 1. Cilt 210'da Bu hadisin önemi, bu hadisin çok büyük bir önemi vardır. Çünkü şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin, Diğer mahlukattan üstün ve şerefli kıldığı insanın yaratılış keyfiyetini ele almaktadır. Aynı şekilde bu hadiste kaza ve kadere dair açıklamalar da vardır. Kaza ve kader ise imanın esaslarından altıncısıdır. Ona iman etmedikçe kulun imanı tamam olmaz. Yine bu hadis-i şerifte, ilim adamlarının bu hadis-i şerifte, İlim adamlarının çıkarttıkları oldukça büyük ve önemli bilgiler de vardır. İnsanın yaratılış keyfiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu hadisi şerifinde bizlere insanın yaratılış keyfiyetini beyan ederek şöyle buyurmaktadır. Sizden herhangi birinizin hılkatı annesinin karnında bir araya getirilir. Bir araya getirilmekten, yani cemden kasıt, dağınıklıktan sonra onun parçalarını birbirlerine eklemektir. Kurtubi Rahimahullah şöyle demektedir. Bundan maksat şudur. Meni, itici şehvani kuvvet ile rahime atıldığında dağınık bir şekilde yayılır. Yüce Allah Azze ve Celle onu rahmin doğum mahallinde bir araya getirir. El -mercan, sayfa 715'te 1695. Hadiste Kurtubi'nin rahimahullah bu açıklaması modern ilim ispatına da uygun düşmektedir. Erkeğin attığı meni hayvancıkları pek çoktur. Atılıştan sonra da kadının rahminde dağınık halde bulunurlar. Ancak bu hayvancıklardan yalnızca bir tanesi yumurtacık ile bir araya gelir. 1. Nutfe Meni hayvancığının yumurtacık ile bir araya gelişinden sonra ceninin geçirdiği ilk aşamadır. Nutfe aslı itibarıyla saf su demektir. Burada onunla anlatılmak istenen menidir. Bu aşamanın süresi 40 gün devam eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün süreyle nutfe olarak kalır diye buyurmaktadır. 2. Alaka Ceninin geçtiği ikinci aşamadır. Alaka katılaşmış, pıhtılaşmış, donuk kan demektir. Ona yapışmaktan gelen alaka deniliş sebebi yanında geçtiği şeye yapışmasından dolayıdır. Bu yapışmada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonra bunun kadar bir süre alaka olarak kalır buyruğunda açıklandığı gibi 40 gün devam eder. Kur'an-ı Kerim'den buna tanıklık eden buyruklardan birisi de Yüce Rabbimizin azze ve celle o insanı sülük gibi yapışkan bir kan pıhtısından yarattı. El-Alak suresi ikinci ayeti kerimesindeki buyruğudur. Muduga 3 Bir çiğnen et demektir. Bu da ceninin geçtiği üçüncü aşamadır. Muduga ise bir parça et parçası demektir. Ona bu adın veriliş sebebi Çiğnenen bir lokma kadar oluşu dolayısıyladır. Bu aşamada 40 gün süre devam eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sonra bunun kadar bir süre muduga yani bir çiğnemlik et olur buyurmuştur. 4. Ruhun üflenmesi Ruhun üflenmesi ise iki çiftin bir araya gelişinden 120 günün geçişinden sonra gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sonra ona melek gönderilir. O da ona ruh üfler. Bu da gözlemle görülüp tespit edilen bir husustur. Ruh, kulum kendisiyle can bulduğu şeydir. Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi sana ruh hakkında soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. El-İsra suresi 85. ayeti i kerime. Kimi ilim adamı ruhu, bedende hareket eden, beden ile suyun yeşil dalla iç içe oluşu gibi İç içe bulunan latif bir cisim olarak tarif ederken, başkaları da bedende tasarruf eden mücevvet bir cevher, yani özdür diye tarif etmişlerdir. Kadere imanın gereği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ve ona dört kelime, yani dört husus yazması emrolunur diye buyurmaktadır. Bunun üzerine o kişinin rızkı, eceli, ameli, bedbah mı, mutlu mu olacağı yazılır. Hadisin bu bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza ve kader ile ilgili hususa temas etmektedir. Bu mesele yüce Allah azze ve celle'nin kamil ilmi ile alakalıdır. O Allah ki celleşanehu olmuşu, olacağı ve nasıl olacağını bilir. İşte bu kamil ilmine binaen şanı Yüce Allah Azze ve Celle kitabda yani lehu mahfuzda insanın ölünceye kadar hayatı esnasında elde edeceği rızkını, hayır ve şer türünden yapacağı amellerini bedbahlardan mı yoksa mutlu kişilerden mi olacağını takdir etmiştir. Bununla birlikte Yüce Allah Azze ve Celle'nin bu bilgisi kulun Ihtiyar, yani seçim imkanı ve kastını ortadan kaldırmaz Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı müessir değildir Nitekim kitap ve sünnette birçok nas insanın belli bir kasıt, irade ve seçim özgürlüğünün olduğunu tespit etmektedir Ameller yani hatimeler, sonuçlar iledir Allah azze ve celle'nin kullarından dünya hayatı boyunca sadır olan amellerinin Allah'ın ezeli kitabında kitabından haklarında yazmış olduklarına muvafık olması kaçınılmaz bir şeydir. Allah azze ve celle'nin cennet ehlindendir diye yazdığı kimsenin kendisini cennete sokacak amellere muvafık kılması, muvaffak kılması kaçınılmaz bir şeydir. İsterse hayatının bir döneminde cehennemliklerin ameli ile amel etmiş olsun. Yine Yüce Allah Azze ve Celle'nin cehennem ehlindendir diye yazdığı bir kimsenin cehenneme gitmesini gerektirecek amellerde bulunması da kaçınılmaz bir şeydir. İsterse hayatının bir bölümünde cehennemliklerin ameli ile amel etmiş olsun. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ...kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki... ...sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameli ile amel eder... ...ve sonunda kendisi ile cennet arasında ancak bir arşın kalmışken... kitabın hükmü aleyhine ileriye geçer... ...ve o da cehennem ehlinin ameli ile amel eder ve oraya girer. Ve şüphesiz sizden herhangi bir kimse... Cehennem ehlinin ameliyle amel eder de diye devam etmiştir. Hadisten çıkarılan hükümler, ilim adamlarımız bu hadisten pek çok hüküm çıkarmışlardır. Bunların bazısını söz konusu edeceğim. Çıkartılan bu hükümler üzerinde dikkatle düşünen bir kimse, yüce Allah Azza Ve Celle'nin bu ilim adamlarına insanların en hayırlısının Hadislerini inceden inceye anlayıp kavrayabilme nimetini nedenli lütfetmiş olduğunu gösterecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu buyruğunda ne kadar da doğru buyurmuştur. Benim sözümü işit, işitip de onu ezberleyen, belleyen ve onu öylece başkasına aktaran bir kimsenin Allah Celle Şanuhu yüzünü ak etsin. Çünkü nice fıkıh dinde ince bilgi taşıyıcısı vardır ki, fakih değildir. Ve nice fıkıh taşıyıcısı vardır ki, o da kendisinden daha fakih olana bunu taşır. El-Elbani Rahimahullah, El-Mişkat'ta der ki, Şafii Rahimahullah, bu hadisi sahih bir senet ile rivayet etmiştir. Çünkü kişi, Kitap ve sünnetten pek çok şey bellemiş olmakla birlikte nasları anlayamaz ve onların inceliklerine vakıf olamaz. Bazen bir naslı olmadık yerde delil gösterir. Kimi zamanda da naslın delalet ettiği noktayı görmeden geçer. Bunun farkına varmaz ve bu dikkatini de çekmez. Şanı yüce ve mübarek olan Allah Azze Celle'den, bize ve ilim adamlarımıza dinini fıkıh edip kavramak nimetini lütfetmesini dileriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah azze ve celle bir kimse hakkında hayır murad edecek olursa onu dinde fakih kılar. Bukhari ve Müslim rahimahullah beraberen bunu zikretmişlerdir. Bu hadisten çıkartılan hükümlerden bazısını aşağıda kaydedelim. 1- Din üzere sebat için duaya teşvik. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Allah azze ve celle'ye kavuşuncaya kadar din üzere sebat vermesi için yüce Rabbine dua ederdi. Enes radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey kalpleri evirip çeviren kalplerimize dinin üzere sebaat ver. Hakim rivayet etmiştir. Rahmetullahi El Elbani de Rahimahullah sahih olduğunu bildirmiştir. 2. Kötü akıbetten Allah'a sığınmaya teşvik. Bundan dolayı ümmetin selefi kötü akıbetten korkarlardı. O kadar ki onlardan kimisi şöyle demiştir. Ezelden takdir edilmiş... El-Kitab-ı anlattığı kadar gözleri hiçbir şey ağlatmamıştır. İbn-i da Rahimahullah, Selefin bu hususta kötü akıbetten korku ve dehşetlerini açıklayan pek çok şey nakletmiştir. O halde kula düşen ameline ve salahına aldanmamaktır. Aksine o her zaman korku ile ümit arasında bir yerde olmalıdır. 3- Ameller, cennet veya cehenneme girişe sebeptir. 4. Nasıl yaratılıp var edildiğini bilen bir kimseye, kendisini var edip en güzel surette yaradana şükretmek, emrettiği hususlarda ona itaat etmek, yasakladığı ve vazgeçilmesini istediği şeylerden vazgeçmek görevi düşer. 5. Mutluluk ve bedbahtlığı Aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'den başka kimse bilmez. 6. Dinleyenin ruhunda daha bir etkileyici olmasını sağlamak kastıyla doğru habere dair yemin etmek caizdir. 7. Rızıktan yana endişe etmemek ve sebeplere yapışmakla birlikte kanaatkarlık gösterip bu hususta hırs göstermeyerek dini ve vicdanını, Bazılarının yaptığı gibi Satmak derecesine düşmemek 8. Hayat Allah Azze ve Celle'nin elindedir Hiç kimse Ömrünü tamamlamadan Asla ölmez Bu da kulun Allah Azze ve Celle yolunda Hiç kimseden korkmamasını Ve kahraman Olmasını gerektirir 9. Kötü ve iyi ameller Sadece bir takım Alametlerdir Yoksa mutlaka cennet ve cehennemi gerektirici şeyler olarak görülmemelidir. 10- Bazı ilim ve hikmet adamları ceninin geçirmiş olduğu bu aşamaların anneye bir şefkat olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle cenini bir defada da bir defada da yaratabilirdi. 11- Bazı ilim adamları, Cenine ruh üflenmediği sürece Ceninin düşürülmesine ruhsat vermişlerdir Bunu azle kıyas etmişlerdir Şu kadar var ki Bu görüş şununla reddedilir Ceninin yaradılışı Rahimde yerleştikten sonra Nutfe ile başlar Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şu buyruğu da buna tanıklık etmektedir Nutfe üzerinden 42 gün geçtikten sonra, bir rivayette de 40 küsur gün geçtikten sonra, Allah Azze ve Celle bir melek gönderir. Nutfeye suret verilir. Onun kulaklarını, gözlerini, derisini, etini ve kemiğini yaratır. Müslim Şerhi Huzeyfe bin es Esid radıyallahu anhüden 5. cilt 497. hadis. İşte bu da modern ilmin lehine tanıklık ettiği bir husustur. İbn-i Receb der ki, fukuhadan bir kesim kadına karnında bulunan cenini ona ruh üflenmediği sürece düşürme ruhsatı vermiştir. Ve bunu azil gibi değerlendirmişlerdir. Ancak bu zayıf bir görüştür. Çünkü cenin hılkatı başlamış hatta belki de suret kazanmış bir yaratıktır. Azilde ise herhangi bir şekilde insan yavrusunun yaratılışı söz konusu olmamaktadır. Azil böyle bir hılkatın bir araya gelmesini engellemeye sebeptir. Hatta Yüce Allah Azze ve Celle o kişiyi yaratmayı dileyecek olursa azil bile bunu önleyemez. 12 Yine bu hadiste Öldükten sonra dirilişe dikkat çekilmektedir Çünkü insanı hakir bir sudan yaratmaya Kadir olan Allah CelleŞhu onu tekrar yaratmaya kadirdir Elbette kadirdir 13 bazı ilim adamları bunu 4 ay sonra Cenin düşürülecek olursa namazının kılınacağına delil göstermişlerdir çünkü ona ruh üflenmiş bulunmaktadır. İşte İmam Ahmed'in rahimahullah benimsediği görüş budur. Aynı zamanda bu Said bin El Müseyyeb'den de nakledilmiştir. Nitekim Şafi'nin iki görüşünden biri de budur. İshak da rahimahullah bu görüştedir. Beşinci hadis. Bid'atler merduttur. el hadisul khamisü ابتال المنكرات والبدع عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Müminlerin annesi Ummu Abdullah Ayşe radıyallahu anha dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarırsa, ihdas ederse o merduttur. Buhari ve Müslim beraberce zikretmişlerdir. Lafiz Bukhari'nindir. Bir başka rivayete de şöyle denilmektedir. Her kim bizim bu işimize uymayan bir amelde bulunacak olursa o merduttur. Müslim Şerhi 3. Cilt 313. Hadis. Hadis Bu hadis İslam asıllarından sayılmakta ve dinin kaidelerinden bir kaide olarak kabul edilmektedir. İbnu Hacar rahimehullah bunu böyle söylemiştir. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh şöyle der: Bu hadis ezberlenmesi ve münkerlerin iptal edilip çürütülmesi bu doğrultuda delil olarak kullanılmasının yaygınlaştırılması gereken hadislerinden Hadislerdendir. Et-Tarqi Rahimahullah Allah'ın rahmeti onun üzerine bol bol saanak halinde olsun. Şöyle demektedir. Bu hadis şeriatın delillerinin yarısıdır demek uygundur. Çünkü delilde aranan şey bir hükmü ispat etmek veya reddetmektir. Bu hadis-i şerif ise her bir şer'i hükmü ispat veya reddetmekte büyük bir mukaddimedir yani önermedir. İbnü Rajab rahimehullah o da şöyle demektedir. Bu hadis İslam'ın esaslarından oldukça büyük bir esastır. Nasıl ki ameller niyetler iledir hadisi batını itibarıyla amellerin ölçüsü ise bu hadiste zahirleri itibarıyla amellerin ölçüsüdür. Dinde olmadık şeyleri, bid'atleri çıkarmanın yasaklanıp haram oluşu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa o merduttur buyruğunun anlamı şudur. Kim Allah azze ve celle'nin dininde ve bizim için beğenip seçmiş olduğu şeriatinde, kendi hevasından ve nefsinden dine uymayan, onunla çelişen, çekişen, dinin genel kaideleri ve esaslarından lehine herhangi bir tanık getirilemeyen bir şeyi ortaya koyacak olursa, onun bu ortaya çıkarıp meydana getirdiği şey sahibine geri çevrilir. Dünyasında da, dininde de ondan faydalanması mümkün değildir. Hadisin lafızları buna delalet etmektedir. Bu büyük kaideyi temellendiren bu hadisin muhteviyasına kitap ve sünnetten pek çok buyruk tanıklık etmektedir. Ki bunların hepsini kaydetmeye kalkışacak olursak oldukça yekün tutup uzun sürer. İbadetlerde yeni şeyler ortaya çıkarmak yani bidatler meydana getirmek. İbadetlerde asıl olan haramlıktır. Müslümanların Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulünün teşri' buyurmadığı her bir ibadet şeklinde Allah'a yaklaştıran bir yol edinmesi haramdır. İlim adamlarımızın ortaya koymuş olduğu bu kaidenin ışığında şunu söylüyoruz. Herhangi bir ibadet ile Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya çalışan Herkesin bu hususta kendisinden delil isteyenlere bunun meşruiyetini delil ile ispatlaması gerekir. Şu kadar var ki, bu ibadetin reddolunup kabul olmayacağı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmamız zorunludur. 1. Belli bir ibadette, Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıcı özelliği bulunan bir şeyin bu özelliği her zaman olmayabilir. Mesela ihram esnasında erkeklerin başlarını açması Allah'a yaklaştırıcı meşru bir kurbettir. Namaz ve ezan esnasında da ayakta durmak meşru bir kurbettir. Kurbet yakınlık demek. Fakat Nas ile sabit olmamış bir başka yerde ayakta durarak ya da başını açarak Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmayı adayan bir kimse bu adayışı ile dinin yasaklamış olduğu bidatin içine düşmüş olur. Ve onun bu ameli kabul edilmeyerek reddolunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşte ayakta duran bir adam görünce durumu hakkında Soru sorar. Ona şöyle cevap verilir. Bu adam ayakta durup oturmamayı, gölgelenmemeyi ve oruç tutmayı adadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oturmasını, gölgelenmesini ve orucunu tamamlamasını emretti. i̇rva Galil 8. cilt 218 numaralı hadis. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta durmayı ve güneşin altında beklemeyi yerine getirilmesi gereken Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıcı bir ibadet olarak değerlendirmemiştir. Çünkü bunun aslı böyle bir ibadet ne Kur'an'da ne de sünnette yoktur. 2. Bütünüyle şeriatın dışında olan işler Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak amacıyla oyalayıcı şeyleri işitmek yahut raks etmek veya bunun dışında kalan Allah Azze ve Celle'nin haklarında delil indirmediği fakat İslam alimlerinin her taraftan görülen ve yaygınlaşmış bulunan bir takım kimselerin görerek yetiştiği ve yaşlanıncaya kadar sürdürdüğü işler halini alan türlü türlü hurafat ve bidatler gibi tamamıyla şeriatın dışında kalan ve ibadet diye benimsenen şeylere gelince, bütün bunlar sahiplerine reddolunur, geri çevrilir. Allah Azze ve Celle bunları o kimseden kabul etmez. Hatta Allah Azze ve Celle bunları işleyenlerin bu yaptıklarını terk edinceye kadar tevbelerini de kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu, her bidat sahibinin tevbesini, o bidatını terk edinceye kadar perde ile engellemiştir. Sahih-i ve Terhib'de, birinci cilt 26'da ve hadis numarası 52'de. Böyle bir bidatı işlemeye devam eden, şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunun kapsamına girer. Yoksa onların Allah Azze ve Celle'nin kendisine izin vermediği şeyleri dinden kendilerine şeriat yapan ortakları mı var? Eşşura Suresi 21. ayeti Kerime 3. Meşru amele bir şeyler ekleyerek o ameli bidatlı bir şekle getirmek Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin meşru kılmış olduğu Amellere bir şeyler eklemek de merduttur ve kabul olunmaz Şu kadar var ki kendisine fazlalıkta bulunan amelin batıl olup olmaması açısından konuya bakılacak olursa Böyle bir amel bazen batıl olur Mesela bir kimse farz namaza kasten bir rekat arttıracak olursa durum böyledir Bazen de bu amel batıl olmaz Abdest azalarını abdeste dörder defa yıkayanın durumu gibi. Bundan dolayı kendisine fazladan bir şeyler eklenen meşru, her bir amelin batıl olacağına dair bu hadisin umumi ifadesini delil göstermek caiz olmayabilir. Bunun yerine kendisine fazlalıkta bulunulan amele dikkatle bakmak, ve ona dair delilleri tespit edip, bu hususta ilim adamlarının görüşlerini ortaya çıkarmak gerekir. Ta ki herhangi bir delil olmaksızın kulların amellerini batıl diye ilan etmeyelim. 4. Meşru bir amelin herhangi bir bölümünü, parçasını ihlal etmek. Bir kimse kendisiyle yüce Rabbına yakınlaşmak üzere bir amel işlemeye koyulsa... Sonra da bu amelin bir bölümünü ihlal edecek olursa, bu amelin kabul edilmesi yahut batıl olması bakımından o ihlal ettiği şeyi dikkatle incelemesi gereklidir. Eğer amelin şartlarından birisini ihlal edecek olursa, namaz için tahareti yani abdesti terk eden kimse gibi böyle bir durumda amelinin batıl olduğu ve kabul olmayacağı söylenir. Çünkü abdestsiz ve taharetsiz namaz caiz olmaz. Aynı şekilde bir kimse böyle bir amelin bir rüknünü de terk ile ihlal edecek olursa, onun bu ameli de merduttur. Bir namaz rekatinin bir secdesini terk eden gibi, yani iki secdeyi arka arkaya yapacağı yerde sadece bir secde ile iktifa etmek gibi. Bu da ne olur? O kimsenin namazını geçersiz kılar. Meşru amelin batıl olmasını gerektirmeyen bir şeyi ihlal edene gelince, böyle bir durumda amelin batıl olup reddolunacağını söylemek söz konusu olmaz. Bunun yerine o ibadetin eksik olduğu söylenir. Cemaatle namaz kılmayı terk ederek evinde namaz kılanın durumu gibi. Böylesinin namazı sahihtir. Fakat... Cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu kabul edenlerin görüşüne göre, cemaatle namaz kılmayı terk etmekten dolayı günahkar olması söz konusudur. Namazı kabuldür ama günahtan da hali değildir kişi. Muamelatta yeni şeyler ihdas etmek, yeni yeni bidatlar çıkarmak muamelat hususunda. Muamelatta asıl olan helal oluşturur. Herhangi bir muamelenin haram olduğunu söyleyen bir kimsenin buna dair delil ortaya koyması gerekir. Muamelatta yeni bir takım şeyler ortaya çıkarmak çeşitli şekillerde olabilir. Bazıları şunlardır. 1. Şer'ai bir takım akitlere alternatif olan şeyler üretmek. Şer'ai bir takım akitlere Alternatif olmak üzere insanların ortaya koydukları, ortaya attıkları akitlerin batıl olacağında ve her iki tarafın da bu akitlerin bentlerinde zikrettiği hükümlerden yararlanamayacakları hususunda hiçbir şüphe yoktur. Bunun delili şudur. Ebu Hureyre ile Zeyd bin nakle nakledildiğine göre radıyallahu anhüma, Bedevi Araplardan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına sana ant veriyorum ki bana Allah'ın kitabı gereğince hüküm veresin. Diğer kısmı ise ondan söz inceliklerini daha iyi bilen birisiydi. Evet dedi. Aramızda Allah azze ve celle'nin kitabı ile hüküm ver. Ve bana da konuşmam için izin ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de konuş söyle diye buyurdu. Adam şöyle dedi. Benim oğlum bunun yanında işçi olarak çalışıyordu. Onun hanımı ile zina etti. Bana haber verildiğine göre benim oğlumun recmedilmesi gerekiyordu. Oğlumu ondan kurtarmak için ona yüz koyun ve bir cariye verdim. Daha sonra ilim ehline durumu sordum. Bana oğlumun cezasının yüz celde ve bir senede sürgün olduğunu, bunun hanımının cezasının ise recim olduğunu bana haber verdiler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah azze ve celleye yemin ederim ki, Aranızda mutlaka ve mutlaka Allah Azze ve Celle'nin kitabı gereğince hüküm vereceğim. Küçük kız çocuğu cariye ve koyunlar sana geriye verilecektir. Oğlunun cezası ise yüz celde ve bir sene sürgüne gönderilmektir. Şimdi ey Uneyz huzurda bulunan eslemli bir kişi. Bunun adı Uneyz'tir. Bu adamın hanımının yanına git. Eğer itiraf ederse onu recmet dedi. Uneyse yanına gitti. Kadın da itiraf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine kadın recmedildi. Bukhari ve Müslim bunu ittifaken rivayet etmişlerdir. Lafız Müslim'e aittir. 2. Şeriatın yasakladığı akitler a. Şayet makudun aleyh yani akdin konusu akte mahal konusu değilse akrabalık, nese, yahut da bir arada aynı nikahta tutmak gibi bir sebepten ötürü nikahı haram olanların nikahlaması gibi nikahlanması gibi böyle bir akit batıldır. Çünkü o ay akit yapıldığı takdirde Allah Azze ve Celle'nin hakkı çiğnenmiş olur. Halbuki Allah Azze ve Celle bizlere nesep yahut akrabalık veya süt akraba akrabalığı ile ya da aynı nikah altında toplanması haram kabul edilen bir sebepten dolayısıyla mahrem olanları nikahlamayı haram kılmıştır. B. Akitte aranan şartlardan birinin bulunmamasıdır. Karşılıklı rıza ile de bu ortadan kalkmaz. Mesela iddet bekleyen bir kadının nikahlanması, velisiz nikah yapmak gibi böyle bir akit batıldır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamile olduğu halde bir kadın ile evlenen bir erkeği birbirinden ayırmış ve iddet süresi içerisinde Yapıldığından dolayı böyle bir nikahı reddetmiştir. C. Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı akitler babına girmesi. İçki, leş, domuz, put, köpek ve faizli satış ile Allah Azze ve Celle'nin satışını yasakladığı diğer şeylerin satışı gibi. Bu akitler batıldır ve merduttur. Mülkiyet ifade etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ölçek hurma karşılığında iki ölçek alan bir kimseye aldığını geriye vermesini emrettiği de sabittir. 3- Taraflardan birisine haksızlığın söz konusu olduğu akitler kısmı, velinin kızın izni olmaksızın kızını nikahlaması gibi, bu gibi akitlerin red ve kabulü Hak sahibinin iradesine bağlıdır Eğer hakkından vazgeçecek olursa Akit sahih olur Şayet hakkından vazgeçmeyecek olursa O akit merdut ve batıldır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izni alınmaksızın evlendirilen Dul bir kadının nikahını reddettiği sabittir Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İzni olmaksızın evlendirilen bir kadını muhayyer bıraktığı da rivayet edilmiştir Yine başkasının malından sadaka veya başka bir yolla izni olmaksızın tasarrufta bulunanın bu akdinin sıhhati de hak sahibinin rızasına bağlıdır Eğer bu akdi geçerli kabul ederse o akit sahih olur Kabul etmezse batıl olur Geçerli olmaz çünkü burada yasak, ilim adamlarının ifadesiyle muayyen bir insanın hakkı dolayısıyladır. Ve bu batıl olur, onun rızasıyla ve hakkını kullanmaktan vazgeçtiği takdirde ortadan kalkar. Özet, ilim talep eden kimsenin işi gereği gibi tetkik etmesi ve bu hadisi delil göstererek yapılan bir amel, hakkında red ve kabul olunmamak şeklinde hüküm vermekte acele etmemesi, ilim adamlarının mesele ile ilgili görüşlerine muttali olması, konu ile ilgili amel hakkında reddolunması ve kabul olunmaması şeklinde hüküm vermesini sağlayacak bakış açısını teşkil eden temel kaide ve esasları iyice bellemesi gerekmektedir. Hadisten çıkarılan bazı hükümler 1. Yasak amelin fasit olmasını gerektirir Yasak amelin fasit olmasını gerektirir Nevevi Rahimahullah der ki Hadis-i şerifte usul alimleri arasında Şöyle diyenlerin lehine delil vardır Yasak fasit oluşu gerektirir Fasit olmasını gerektirmez diyenler ise Bu vahit bir haberdir derler bu derece önemli bir kaideyi tespit etmek için yeterli değildir. Ancak bu da tutarsız bir cevaptır. Hafız İbni Hacar Rahimahullah ise der ki, bu hadis-i şerifte yasağın yani nehyin fesadı gerektirdiğine dair delil vardır. İki, hadis-i şerif İslam'ın eksiksiz ve kamil bir din olduğunu ortaya koymaktadır. 6. Hadis Helal ve Haram Babı el hadis sadisu El-Halalu Beyinun Vel-Haramu Beyinun an abi Abdullah An-Nu'mani ibn-i Beşirin Radıyallahu anhu Kale Semi'tu Rasulallah Sallallahu aleyhi ve selleme Yekûl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 أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسدت الجسد كله ألا وهي القلب Abu Abdullah el-Nu'man bin Beşir radıyallahu anhu den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Şüphesiz helal da apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir. Ama ikisinin arasında benzeşen, müteşabih bazı hususlar vardır ki insanların birçoğu bunların hükmünü bilmezler. Her kim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 Şunu bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Yine şunu iyi bilin ki Allah Azze ve Celle'nin yasak bölgesi de onun haram kıldığı şeylerdir. Şunu bilin ki insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır. O düzelirse bedenin tümü düzelir. O bozulursa bedenin tümü bozulur. Bilin ki o kalptir. Hadisi Bukhari ve Müslim ittifakken rivayet etmişlerdir. Bu hadisin önemi, bu hadisi şerif şeriatın kaidelerinden büyük bir kaidedir. Ebu Davud Es-Sicistani rahimahullah, bu hadis hakkında şunları söylemektedir. İslam, dört hadis etrafında dönüp dolaşır. Daha sonra bunlar arasında bu hadisi de zikretmiştir. İlim adamlarından bazısı da Şöyle demektedirler, bize göre dinin esasları, yaratıkların en hayırlısının sözünden senet ile rivayet edilen bir takım sözlerdir. Şüpheli olan şeyleri terk et, zahid davran, sana faydası dokunmayan ve seni ilgilendirmeyen şeyleri terk et, bir de amellerini iyi bir niyet üzere yap hadisleridir. Katıksız, helal ve haram olan şeyler apaçıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şüphesiz helal da apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir buyruğu ile ilgili olarak, Hafız i̇bn Hacar Hacer rahimahullah şöyle demektedir. Yani helal ve haram kendileriyle ilgili açık deliller ile bizzat ve durumları itibariyle besbellidir. Katıksız, helal apaçıktır, bellidir. Onda herhangi bir şüphe yoktur. Evlenmek, helal ve temiz şeyleri yemek, insanın ihtiyaç duyacağı pamuk ve yün elbiseleri giymek gibi. Katıksız haram da aynı şekilde apaçık bellidir. İçki içmek, mahrem olan kadınları nikahlamak, erkekler için ipek elbise giymek, altın yüzük takınmak, faiz yiyip zina etmek gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ümmetine Yüce Allah Azze ve Celle'nin Kendisine helal kıldığı Şeyler ile haram Kıldığı şeyleri gereği Gibi beyan ettikten sonra Vefat etmiştir Nitekim şöyle buyurmaktadır andolsun ki Sizi gecesi gündüzünü Andıran apaydınlık Bir yol üzere bıraktım Kendisini helake Teslim edenden başkası Bu yolu ...kimse bırakıp sapmaz. Evet. Fethul Bari, 1. cilt, 135. hadis. Helal ve haram ile ilgili açıklamaların... ...kimisi kiminden daha açık ve anlaşılırdır. Ortada dinden oldukları zorunlu olarak... ...kesinlikle bilinen hususlar vardır... Bunların böyle oluşu ise delillerin açık, net olması ve yaygınlık kazanmış olmasıdır. Müslümanlar arasında yaşayan, yaşayan herhangi bir kimse bu kabilden olan şeyleri bilmemekten dolayı mazur görülemez. Ortada ancak şeriatı bilenlerin bildiği ve Müslümanların avamının çoğu için gizli kalan bir takım hususlar olduğu gibi, ancak ilimde derinleşmiş, Alimler, Yani, Errasihune fil ilm. Bunların bildiği bir takım hususlar da vardır. Şüpheli hususlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, bu ikisi arasında insanlardan pek çoğunun bilmediği benzeşen, yani şüpheli hususlar vardır buyruğu ile kastettiğine gelince, apaçık ve belli olan helal ile apaçık ve belli olan haram arasında, İnsanların bir çoğu için şüpheli olan bazı hususlar vardır. Bunlar acaba helallar arasında mıdır, yoksa haram kapsamında mıdır? İnsanların çoğu bunu bilmezler. Ancak ilimde derinleşmiş ilim adamları için nadir hususlar müstesna, bunlar şüpheli değildir. Bu da onlar için iki delilden birisini tercih edebilmek için Ortaya çıkan tercih edici sebep halinde söz konusu olur Şüpheli şeyler ne demektir? Hadis-i şerifte şüpheli şeyler anlamında kullanılan El-Müştebihat Müştebih kelimesinin çoğuludur Bu kelime nitelik itibariyle müştildir Çünkü bunda helal ve haramlık hakkında herhangi bir açıklık bulunmamaktadır Hennem evi der ki, müştebihatın anlamı helal ve haramlığı açık olmayan demektir. Bundan dolayı insanların birçoğu bunları bilmezler. İlim adamları ise bir nas veya kıyas yoluyla bunların hükmünü bilirler. Herhangi bir şey helal veya haram arasına gidip geliyor ve bu hususta nas ile icmada bulunmuyor ise, onun hakkında müctehit içtihad eder ve şer'i delile dayanarak onlardan birisine o şeyi ilhak eder. ehl Sünnet ve Cemaatin imamlarından Ahmed ibn Hanbel ise müctebihatı katıksız helal ile haram arasındaki bir durum diye açıklamış ve bir başka seferinde de malına haram karışan kimsenin durumunda olduğu gibi helal ile haramın birbirine karışması diye de yorumlamıştır. Bundan dolayı şöyle bir fetva vermiştir. Eğer maldaki haram helaldan daha fazla olursa ondan durmak icap eder. Helal haramdan daha çok olup haram nispeten az ise kullanımı caiz olur demiştir. İlim adamlarımızın şüpheli şeylere dair açıklamalarının özeti, Hafız İbn Hacer'in Fetul Bari'de de belirttiği gibi şöyledir. 1. Bir, bir takım ibadetle ilgili muamelat ve başka meselelerle ilgili hususlarda görüldüğü gibi zahiren delillerin tearuz yani birbirlerine aykırı görülmesi, çatışması İbn Hacer'in tercih ettiği açıklama şekli budur. 2. İlim adamlarının bu konudaki farklı görüşleri bu da birincisinin kapsamına girmektedir. 3. Mekruh diye adlandırılan şeyler. Çünkü yapmak ya da terk etmek yönlerinden birisi ağır basmaktadır. Yine Hafız İbn Hacer'in görüşüne göre <gülüyor> bu yorum da muhtemeldir. Özellikle ilim adamları hakkında böyledir. O bakımdan şöyle demiştir. Kavrayışlı bir ilim adamı için hükümleri birbirinden ayırt etmek gizli bir şey olarak kalmaz. O böyle bir duruma yani şüpheli işleri işleme haline ancak mübah veya mekruhu pek çok işlemesi haline düşer. Önceden de açıklandığı üzere bunun dışındaki hallerde ise durumların değişmesine göre sözü geçen bütün bu hususlarda şüpheye düşmesi söz konusudur. <gülüyor> Açıktır ki, çokça mekruh işleyen bir kimse de genel olarak yasak kılınan şeyleri işlemeye karşı bir cesaret oluşur. Ya da onun haram olmayan yasak şeyleri, mekruhları işlemeyi itiyat haline getirmiş olması, kendisini onun türünden olması halinde yahut bu yasak kılma, ondaki bir şüphe dolayısıyla verilmiş ise, haram olarak yasak kılınmış şeyleri işlemeye itebilir. Kendisine yasak kılınan şeyleri işlemek, sonucunda vera ve takva nurunu kaybetmiş olacağından, kalbi kararan bir kişi haline gelir. Bunun sonucunda da harama düşer. İsterse harama düşmeyi iradesiyle tercih etmiş olmasın. Nitekim Musannıf Bukhari rahimahullah, yani alışveriş bölümünde Ebu Ferven'in Şabi'den, o da En-Nu'man bin Beşir'den radıyallahu ta'la anhum o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bu hadis ile ilgili olarak şu rivayeti yer almaktadır. Her kim günah olduğu şüpheli olan şeyleri terk edecek olursa, açık olarak günah gördüğü şeyleri daha çok terk eder. Ve her kim günah olduğu şüphesini taşıyan şeylere cüraatkarca, yönelecek olursa, haram olduğu açık olan şeylere düşme ihtimali de pek çoktur. Bu ise az önce işaret ettiğimiz gibi, birinci açıklama şekline ağırlık kazandırmaktadır. 4. Şüpheli şeyler, mübah şeyler demektir. Ancak bu görüşü kabul eden bir kimsenin şüpheli olan şeyleri her bakımdan, İki yönü yani yapılması veya terk edilmesi eşit olan şeyler diye açıklamasına imkan yoktur. Bu görüşe göre mübahın evla olana muhalif olan şeyler kabilinden diye yorumlanması mümkün olur. Bu da bizzat kendisi açısından her iki yönü yapmak veya terk etmek eşit olmakla birlikte... Yapılması ya da terk edilmesi harici bir sebeple, yani o mesele hakkında özel nassın dışındaki bir karinere benzeri işaretlerle daha ağır basan bir iştir denir. El-Kabari der ki, nübah mekruhun önündeki bir tümsektir. Onu çokça işleyen bir kimse mekruha doğru yol alır. Yine helal olan bir şeyin yapılmasının mutlak olarak bir mekruha yahut bir harama götüreceğinden korkuluyor ise ondan kaçınmak gerekir. Mesela hoş ve güzel şeylerden çokça faydalanmak, hak edilmeyen şeyleri almaya götüren çokça kazanma ihtiyacını doğurabilir. Yahut da nefsin azıp şımarması sonucunu verebilir. En azından böyle bir şey. Allah Azze ve Celle'ye kulluktan uzaklaşarak başka şeylerle uğraşmak gibi bir sonuç verebilir. Benim daha uygun gördüğüm görüş ise, Hafız İbni Hacer'in tercih ettiği görüştür. Çünkü, müştebihatın mefhumuna, kelime olarak ondan anlaşılana uygun düşmektedir. Diğer görüşlere gelince, göründüğü kadarıyla kastedilmiş olmaları ihtimali uzaktır. Doğrusunu yine en iyi Allah bilir. İnsanların şüpheli şeyler karşısındaki tutumları. Tutumları itibarıyla insanlar şüpheli şeyler karşısında iki kısımdırlar. 1. Kimisi Allah rızası ve günaha karşı korunmak için bu şüpheli şeyleri terk eder. Çünkü bu gibi işler o kimseler için şüphelidir ve onlar hakkındaki hüküm açık değildir. Böyleleri şüpheli şeyleri terk etmek suretiyle dinlerinin esenliğe kavuşması ve haysiyet ve ırzlarının tenkit, ırzlarını tenkit edilmekten uzak tutmanın yolunu seçmiş olurlar. Irz, ilim adamlarımızın da belirttiği gibi insanın övülmesi ve yerilmesine konu olan, o şeyden güzelce söz edildiği vakit kişinin övülmesini sağlayan, çirkin olarak ondan söz edildiğinde ise olumsuz eleştiriyi gerektiren hususlardır. Ve bu, kimi zaman insanın kendi nefsinde söz konusu olabilir, kimi zaman da geçmişlerinde veya ailesinin halkında söz konusu olabilir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim şüpheli şeylerden sakınırsa, o, hem dini lehine, hem de ırzı yani şeref ve haysiyeti lehine kötülüklerden uzak kalmış olur, buyurmuştur. 2. Kimi insanlar da, kendisi açısından değil de, başka kimselere göre şüpheli olan şeylere düşer. Bunun böyle oluşu ise, mesele hakkında hükmün onun için açıklık kazanmış olmasıdır. Böyle birisi için kendisi açısından, şer'i delile binaen şüphe söz konusu olmadığından böyle bir işi işlemekte bir sakınca yoktur. Fakat insanlara karşı haysiyetini, ırzını korumak üzere terk edecek olursa böylesi güzel ve övülecek bir davranıştır. Çünkü Müslümanın ırzının esenliğini koruması, Müslümandan ırzının esenliğini koruması istenmiştir. Buna da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müminlerin annesi Safiye binti Huyey ile birlikte olduğunu gören kimseye yanımdaki Safiye'dir şeklindeki sözü delil teşkil etmektedir. Camiu'l-Ulum vel Hikem 68'de zikredilmiş bu hadis. Kimisi de kendi açısından şüpheli olmakla birlikte hevasına uyarak şüpheli şeylere düşer. Böyle birisinin hükmü harama düşmesidir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur buyurmuştur. Muhtasarul Bukhari 465. hadis ve bu aynı zamanda Bukhari ve Müslümin ittifaken rivayet ettikleri bir hadistir. İlim adamları ise harama düşmeyi iki şekilde açıklamışlardır. Bir, şüpheli olduğuna inanmakla birlikte onu işlemesi harama düşmesine bir sebep teşkil eder. Bu da tedrici ve bu konuda işi gevşek tutmak suretiyle olur. Buna da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu şahitlik etmektedir. Her kim günah türünden şüphe ettiği şeylere cüretkarca yönelecek olursa açık olan haram şeylere düşme ihtimali de yakındır. Sahir Cami' 3188. Hadis 2. Bir kimse helal mı haram mı bilemediği için kendisince şüpheli olan bir hususu işlemeye kalkacak olursa o işin haram olup olmayacağından dolayısıyla haramı işlemeyeceğinden haram olduğunu bilmek sizin emin olamaz. Şüpheli şeylerin hükmü. Hafız İbn Hacer rahimahullah der ki: Şüpheli şeylerin hükmü hakkında görüş ayrılığı vardır. Bunun haram olduğunu, bunun haram olduğu söylenmiş ise de bu görüş reddolunur. Bu görüşe göre hüküm mekruhtur. Bir görüşe göre ise hakkında hüküm verilmez. Tevakkuf edilir demiştir. Şüphelileri terk etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşvik ettiği ve özendirdiği vera kapsamına girer. Bundan dolayı Bukhari rahimahullah bu hadisi sahihinde kitabul İman'da imanda zikretmekte ve şöyle demektedir. Dini lehine şüpheli şeylerden uzak duranın fazileti ki bab numarası 39'dur. Bu hadis iman bölümünde bu hadisi iman bölümünde sikretmesinin sebebi ise vera'ın yani şüpheli şeylerden kaçınmanın imanı tamamlayıcı unsurlar olduğunu açıklamaktadır. Müteşabihin yani i̇bn Hacer'in kimi ilif adamlarından naklettiği gibi mekruh olduğu görüşü doğruya yakın bir görüştür. Doğrusunu yine en iyi bilen Allah'tır. Allah'ın azze ve celle, haram kıldıklarından uzak durmak. Şüpheli şeylere düşen kimse, tıpkı yasak bölge etrafında davarlarını otlatan çobanın o yasak bölge içerisinde güdüplerinin otlayarak sınırı sınıra yaklaşmasına benzer. Şunu bilin ki, her kim, her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır Ve şunu da bilin ki Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yasak bölgesi Onun haram kıldığı şeylerdir Kimi hükümdarlar Kendilerine ait ve başkasına yasak olan bir bölge tespit ederek Başkalarının o bölgeye geçmelerini yasaklamak, yasaklamaktadırlar Bu ise haklı yahut da haksızca olabilir bir kimse koyunlarını tespit edilmiş bu yasak bölgeye yakın yerlerde otlatacak olursa davarlarının o yasak bölgeden yemeyeceklerinden emin olamaz. Böylelikle o yeryüzü hükümdarları karşısında kendisini sorumlu düşmeye maruz bırakır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şüpheli şeylere düşen kimseye gösterdiği bir misaldir böyle birisinin harama düşmesi oldukça yakındır. Bu yolla da kendisini hakimler hakiminin cezasına maruz bırakır. İbnu i Recep der ki, işte bu ifadede haram şeylerden uzak durmak gerektiğine ve insanın kendisiyle bu haram şeyler arasında bir engel bırakması gerektiğine bir işaret vardır. Kalp Bedenin emiridir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şunu bilin ki Şüphesiz vücutta bir çiğnemlik et parçası vardır O düzelirse vücudun tümü düzelir O bozulursa vücudun tümü bozulur Şunu bilin ki o da kalptir buyurmuştur 1. Kalbe kalp adının veriliş sebebi Kalbe kalp adının veriliş sebebi işlerle ilgili kararlarında tekallubu yani evrilip çevrilmesi, karar değiştirmesinden dolayıdır. Bu da bedende bulunanların özü olduğundan dolayı bu ismi almıştır. Çünkü her şeyin özü özüne kalp denir. Yahut da onun vücutta baş aşağı yani maklub konulmuş olmasından dolayıdır. Ters çevrilmiş durumda olmasından dolayıdır. Göründüğü kadarıyla bir ve ikinci açıklamalar doğruya yakındır. Sonuncusu ise uzaktır. 2. Kalbe önem verilişinin sebebi. Kalbin önemi, insanın işleri, incelikleriyle, onun vasıtasıyla anlamasından gelmektedir. Bu da Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyrukları Buna da yüce Allah azze ve celle'nin şu buyrukları tanıktır. Andolsun ki biz cehennem için cin ve insanlardan çok kimseler yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır ama bununla idrak etmezler. El A'raf Suresi 179. ayet-i kerime. Muhakkak ki bunda kalbi olan kimse için elbette bir öğüt vardır. Kaf Suresi 37. ayet-i kerime. Tefsir alimleri derler ki maksat akıldır. Ondan kalp diye söz edilmesi aklın karar yerinin orada oluşundan dolayıdır. Hafız İbni Hacer de rahimahullah der ki bu hadis aklın kalpte oluşuna delil gösterilebilinir. Şafii i mezhebi alimlerinin kabul ettiği görüş budur. Çünkü kalbin düzelmesi... İle ki bu da imanın kalpte yer etmesiyle olur. Bütün azalar düzelir, dinin emirleri doğrultusunda dost doğru yol alır. Kalbin bozulması ile birlikte diğer organlar da bozulur. İbnü Hacar rahimehullah der ki: Kalbin bu özelliği onun bedeninin emiri oluşundan, bedenin emiri oluşundan gelmektedir. Emir'in düzelmesi sonucunda yönetimi altındakiler de düzelir. Onun bozulması da yönetimi altındakilerin bozulması sonucunu verir. 3. Kalp hastalanır mı? Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Onların kalplerinde hastalık mı vardır? Yoksa şüpheye mi düştüler? En-Nur suresi 50. ayeti kerime. Kalplerinde hastalık vardır onların. Allah da Celle Şanuhu onların hastalıklarını arttırmıştır. El-Bakara suresi 10. ayet-i kerime. Bir başka yerde de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kalplerinde hastalık bulunanlar Allah Azze ve Celle'nin kinlerini meydana çıkaramayacağını mı sandılar? Muhammed suresi 29. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeler ve diğer benzeri ayetler, Kalplerin hastalanabileceğini söylemektedir. Kalp hastalıklarından maksat ise kalplerin uğradığı münafıklıktır. Şüphe, katılık, kibir, kin ve haset gibi musibetlerdir. Müslümana kalbini bu hastalıklardan korumaya özel bir gayret göstermesi, Allah Azze ve Celle'nin yolunu izlemek üzere nefsi ile cihad etmesi düşmektedir. Yüce Allah Celle Şanuhu ise kendi yolunu izleyip hidayet ve istikamet ile bu uğurda nefsiyle cihad eden kimselere vaatlerde bulunmuştur. Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette biz kendi yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu ihsan edicilerle beraberdir. El Ankebut suresi 69. ayeti i kerime. Evet kardeşlerim, bu hadis-i şeriften çıkartılan hükümler kısmına geldik. 1- Hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Müslüman Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylerden uzak kalmalı, kendisiyle Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyler arasında bir engel koymalıdır. 2- Müslüman ırzını, şahsiyet ve şerefini korumaya gayret etmeli kendisi için ayıp teşkil edecek her şeyden ırzının da eleştirilmesine sebep olacak her şeyden uzak durmalıdır 3. hadis-i şerifte haram şeylere giden yolları tıkamak seddüzzerai ve onlara giden yolları haram kılmak akidesini kabul edenler lehine delalet vardır bir daha okuyalım hadis-i şerifte haram şeylere giden yolları tıkamak, sedd-ü zera'i ve onlara giden yolları haram kılmak kaidesini kabul edenler lehine delalet vardır. Nitekim İslam'ın kaideleri de buna delalet etmektedir. Mesela sarhoşluk veren şeyin azı da haram kılındığı gibi, yabancı bir kadınla halvet yani baş başa kalmakta, haram kılınmıştır. Buna dair deliller pek yoktur. 4. Yine hadis-i şerif hayvanını başkasının ekininden otlayacak şekilde serbest bırakan kimsenin hayvanının telef telef edip bozduğu ekinlerin tazminatını ödeyeceğine delil gösterilmiştir. Aynı şekilde köpek ve benzeri av hayvanını harem bölgesine yakın yerde av salacak olup da bu av hayvanı harem bölgesi içerisinde avı yakalarsa i̇mam Ahmed'in Ahmet'in bu husustaki fetvasında da olduğu gibi avladığı hayvanın tazminatını vermesi gerekir. 5. Hadis-i şerifte kalbin önemine işaret edildiği gibi onu düzeltmek için gayret harcamaya da teşvik vardır. Çünkü kalp azaların komutanıdır. Onun düzeltilmesiyle diğer organlar da düzelir. Bozulmasıyla da hepsi bozulurlar. Vesallallahu aleyhan nebiyina Muhammedu ve, ve alihi ve ecma ve, da ve, ve Kardeşlerim, daha sonraki zamanlarda inşallah devam ederiz. Şimdi ben Abu Said oğlu Allahu ekber. Abu Said hocam gelmiş. Görseydim ben yarıda bırakırdım. İnşallah Ebu Said hocam mikrofonu alsın, buyursun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.